Yahya Efendi'nin Kızır ile buluşup görüştüğünü bilen Kanuni Sultan Süleyman, Yahya Efendi'den sürekli kendisini Kızır ile tanıştırmasını ister. Bir gün, Yahya Efendi ve Kanuni kayıtla boğazda gezmeye çıkmışlar. Yahya Efendi yanında bir ahbabi ile gelip kayaya binmiş. Birlikte giderlerken Yahya Efendi ahbabi ile Sürekli dini sohbet etmiş Durumdan sıkılan kanuni ise Sürekli elindeki Değerli yüzüğü ile oynuyormuş Şeytanın işi yok ya Yüzük birden Elinden fırlayıp Marmara'nın serin Sularına gömülmüş Kanuni duruma sıkılmış Ama padişah olduğu için de Bir şey belli etmek istememiş Yüzüğünün denize düşmesini Adamın can sıkıcı konuşmalarına yoğurmuş. Adam sürekli olarak kanuniye bakıyormuş. Bir müddet gittikten sonra o zat inmek istediğini bildirince kayık kıyıya yanaşmış. O zat ineceği sırada denizden bir avuç su alıp sultana uzatmış. Avucundaki suda biraz önce denize düşürdüğü yüzük varmış. Yahya Efendi hariç kayıkta bulunan herkes çok hayrete düşmüşler. Kanuni elini uzatıp yüzüyü alınca adam birdenbire gözden kayboluvermiş. ermiş. Kanuni Yahya Efendi'ye dönerek ağabey neler oluyor diye sormuş. O gördüğünüz Hızır Aleyhisselam idi cevabını vermiş Yahya Efendi. Kanuni bunun üzerine... ''Bize niye tanıştırmadınız?'' diye sorunca Yahya Efendi şöyle cevap vermiş. ''O kendini tanıttı ama siz tanımakta geç kaldınız.''